Müzemmil Suresi Necm 10 Ey evine kapanan kişi! Geceliğin kısa bir süre hariç, gecenin yarısı veya bundan biraz eksilt ya da buna biraz ekle, kalk, görev yap. Kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. Şüphesiz biz senin üzerine çok ağır bir söz Kur'an'ı bırakacağız Gecenin yeni oluşu etkinliği Rahat rahat çalışabilme bakımından Daha güçlü Söz bakımından Daha etkilidir Şüphesiz gündüzde senin için Uzun bir uğraşı vardır Rabbinin adını an Ve tüm benliğinle Ona yönel O Doğunun ve batının tüm yönlerin Rabbidir. Ondan başka Tanrı diye bir şey yoktur. Bu nedenle onu vekil et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak tanı. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl beni ve o nimet sahibi yalancıları baş başa bırak birazcık süre tanı onlara necim 11 kesinlikle bizim yanımızda bu ayaklarından bağlayacağımız demir halkalar ve cehennem var boğazdan zor geçen bir yiyecek can yakıcı bir azap o gündeki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Necim 12 Şüphesiz biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Ama Firavun elçiye isyan etti de biz de onu korkunç bir tutu tutuverdik. Buna rağmen eğer küfrederseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, çocukları aksaçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Gök bile o günün şiddetiyle parçalanır. Onun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki yukarıda anlatılanlar Kur'an bir öğüt vericidir. Düşündürücüdür Onun için Dileyen Rabbine doğru Bir yol edinir Necim 13 Hiç kuskun olmasın Rabbin senin gecenin Üçte ikisinden daha azını Yarısını Üçte birini ayakta geçirmekte olduğunu Biliyor Seninle beraber olanlardan Bir grup da öğretir. Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. O halde Kur'an'dan kolay geleni öğrenin, öğretim. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini... Diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde ondan kolay geleni öğrenin, öğretin. Salatı yani mali ve zihinsel destek toplumu aydınlatma kurumlarını kurun, ayakta tutun, zekatı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok affetici, çok merhamet edicidir.